Kardeşler bir imam camide emanet sahibidir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mihrabı ona emanet edilmiştir. Geç gelemezsin. Uzun veya kısa kıldıramazsın. Ne demekmiş maaşını helal ettirmek? Maaş helal ettirmek o kadar da önemli bir şey değil ki kendi yerine başkasını da geçirsen o görev aksamadı Resul maaş sana helal Resulullah'ın emanetini helal ettirdin mi kendine peygamber vekilisin kardeşim sen peygamber vekilisin caminin kürsüsüne çıkıyorsun Resulullah'ın minberine çıkıyorsun aleyhissalatu vesselam onun adına konuşuyorsun on sözünden dokuzu gazete küpürlerinden toplama bir tane hadis okuyacaksın o da o gazetedeki haberleri doğrulamış olmak için